Yok uygun kardeşler bu ne bilmem ne bu bilmem necduhru bu bilmem zurt Yok paparazzi ole ole ole ole ole ole Aynı dönder aynı plak aynı dönder aynı plak Nereye bunlar bunlar millete bunu gösteriyorlar arkadaşlar